Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşlerim, Bugün Bakara Suresinin 62. Ayeti ve 63. Ayeti ile ilgili İnşallah Bilgiler aktaracağız, elimizden geldiği kadar. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Bakara suresinin 62. ayeti kerimisinde, "Audo billahi min ash-shaytana nura jim. Inna al-ladin aamanu, wal-ladin hadu, wal-nasara, al-sabiina, وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 63. ayet ise وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ Kudu ma atina kum biquwte ve zkkru ma fihi lalkum tettquun. Ayet kelimelerini, mana itibarıyla ve göze çapan ilk anda göze çarpan faydeler itibarı faydalar itibarıyla ele almaya çalışacağız inşallah. Inna ladin amnu muhakkie İman edenler, ve kudretli olanlar, ve kudretli olanlar, ve kudretli olanlar, ve kudretli olanlar, ve kudretli olanlar, ve kudretli olanlar, ve kudretli ve ve ahiret gününe iman ederse, ve amil salihan, salih amel işlerse, felahum ecruhum, işte onlar için, bunun mükafatı vardır. inda rabbihim, Allah katında, velâ khawfun aleyhim, onlara bir korku yoktur, velâhum yahzenûn, onlar, üzülmeyecektirler. Aynı zamanda onlara bir hüzün, bir üzüntü, bir keder de yoktur. Değerli kardeşlerim, mana itibariyle bu ayeti kerime bazı insanların özellikle dinler arası diyalog taraftarlarının Hristiyanların ve Yahudilerin bu zamanda yaşayan Hristiyan ve Yahudilerin veya Sabiilerin cennete gireceğini savunan bazı zavallı insanların maksatlı bir şekilde bu şey, e, itikadi sapmalara düşen insanların delil olarak kullanmış oldukları ayetlerden birisi de Bakara suresinin 62. Ay, e, ayet kerimesidir. Bu ayet kerimesinde yüce Rabbimiz e, mal itibarıyla tekrar toparlamak gerekirse bunu okuyacağın mal üzerinden daha toplu bir şekilde olması için şüphesiz iman edenler yani Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabi Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla iman edip salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir. Mali vermiş olduğumuz bu ayet-i kerimede Allahu Teala eee Hristiyanlardan, Yahudilerden, sabi, Sabiilerden ve ilk başta zikretmiş olduğu e, iman edenler, peygamberimize iman edenlerden her kim ki her kim ki Allah'a ahiret gününe iman ederse ve salih amel işlerse Onların Allah katında ecileri vardır. Onlara bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Bu ayeti kerimeden yola çıkarak Hristiyanların da Yahudilerin de salih amel işledikleri takdirde cennete gireceklerini söyleyen bazı zavallı insanlar var. Ancak Değerli kardeşler, burada maalesef bu insanların bu savına, bu uydurma düşüncelerine bir delil yoktur. Çünkü burada Allahu Teala kim ki Allah'a iman ederse diyor. Şartı Allah'a iman etmek. Allah'a iman etmenin neleri gerektirdiğini biz biliyoruz. Allah'a iman etmek demek Sadece Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek manasına gelmez. Çünkü Allah Teala Allah'ın varlığına ve birliğine iman eden Mekkeli müşriklere müşrik demiştir. Onları cehennemle müjdelemiştir. İman etmedikleri takdirde ebediyen cehennemde kalacaklarını söylemiştir ve onların iyi kullar, salih kullar olmadığını vahiy ile bildirmiştir. Halbuki onlar Allah'a inanıyorlar. Allah'a inanıyorlar. Onun birliğine de inanıyorlar. Ancak onların sıkıntısı, tayin etmiş oldukları, uydurmuş oldukları putları Allah'ın yeryüzünde temsilcileri olarak görmek, Allah'a giden vesileler olarak görmek, onların da bir kutsaliyeti olduğunu düşünmek, Allah'ın onların eliyle onlara lütufta bulunacağını, rızık vereceğini, onlara herhangi bir mükafat vereceğini düşünmek onların sapkınlıklarıydı. Onlar böyle bir durumda iken Allah onları tevbeye, istiğfara, şirkten uzak kalmaya, iman etmeye davet etti. Yani onlar bu halleriyle iman etmiyorlardı. Öyleyse Allah'ı bilmek, O'nu kabul etmek, O'nun hatta birliğini de kabul etmek, iman eden insanlar olmak için yeterli değildir. İman eden insanlar olabilmek için, Allah'a, O'nun Resulüne, meleklerine, kitaplarına, Ondan gelen her şeye gönül rızalığıyla iman etmek, bağlanmak, bundan hoşnut olmak, bundan razı olmak ve hiç şüphe duymadan Allah'tan gelen her şeye evet demek, kabul etmek ve bu Allah'tan gelen hükümlerin en mükemmel, en hikmet dolu hükümler olduğunu bilmek, buna inanmak. Ve aynı zamanda inanılan, inandığımız inan, inanılan şeylerle de amel sahasında amel yapmak gerçek iman etmektir. Dolayısıyla burada Hristiyanlar gerçekten iman etmiyorlar zamanımızda. Yahudiler de gerçekten iman etmiyorlar. Çünkü Hristiyanlar peygamberimizin peygamber olduğunu dahi kabul etmiyorlar. Yahudiler de öyle. Kur'an-ı Kerim'in hak bir kitap olduğunu, amel edilmesi gereken bir kitap olduğunu, kendisinden önceki şeriatları nesh ettiğini, yani hüküm olarak onları ortadan kaldırdığını düşünmüyorlar. Bu yönden bakıldığında, bugünkü Hristiyanlar, Yahudiler ve Sabi'iler iman etmiş sayılmazlar, iman etmiyorlar. Bu ayeti kerimede eğer şöyle demiş olsaydı, Allah'a iman edenler, Hristiyanlardan ve Yahudilerden asabiyelerden, Allah'ı tanıyanlar, O'nun bir olduğunu bilenler e, ve ardından bir takım güzel işler yapanlar ve ahiretinde var olduğunu bilenler, e, onlar cennete gireceklerdir. Onlar Allah katında büyük mükafatlar ile müjdeleneceklerdir derdi ki böyle bir şey söylemiyor. Hristiyanlardan ve Yahudilerden ve diğer batıl dinlerden her kim ki Allah'a iman eder, Allah'tan gelen bütün emirlere iman eder, Allah'ın elçilerine iman eder, Allah'ın peygamberlerine, meleklerine, ahiret gününe hakikaten iman eder, ve dolayısıyla son gelen elçinin hakiki bir elçi, Resul, peygamber olduğunu kabul eder. Onun iki, ağızı arasın, iki dudağı arasından çıkan bütün hükümleri gönül rahatlığıyla, huzuruyla, şeksiz, şüphesiz olarak e, kabul ederse ve bu düşünce ve niyet içerisinde Allah'ın Resulünü örnek alarak salih amel işlerse, işte Allah'ın müjdelediği rahmetiyle, cennetiyle, mükafatla müjdelediği insanlar onlar olacaklardır. Ki, Hristiyanlardan, Yahudilerden ve başka dinlerden Allah'ın Resulüne iman edip, başta Allah'a samimi bir şekilde iman edip, O'nun elçisine iman edip, O'nun eee getirmiş olduğu kitaba iman edip bu Risalet doğrultusunda salih amel işleyen binlerce insan vardır. Yani İslam'ı biz e, tövbe eden, daha önce sapık iken, müşrik iken, daha önce dinsiz iken, daha önce Hristiyan iken, Yahudi iken, Sabi iken tövbe edip Allah'ın son elçisine iman eden ve bu son elçiye verilen Kur'an-ı Kerim'e iman eden insanlardan varis aldık bu dini. Onlar öncelikle bu dine girdiler. Dolayısıyla burada kastedilen onlar. Hristiyanlardan, Yahudilerden, Sabilerden. İslam'ı duyup da İslam'a iman edenleri kastediyor Allah Teala. Hakiki olarak iman edenleri kastediyor Allah Teala. Peygamberin peygamberliğine sallallahu aleyhi ve sellem samimi olarak iman edenleri kastediyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna ve geçmiş şeriatların hükmünü ortadan kaldırdığına, son şeriat olduğuna, son kitap olduğuna iman edenleri Allahu Teala kastediyor ve onları iman edenler olarak niteliyor. Onları salih amel işleyenler olarak niteliyor. Onları mükafat ile müjdeliyor. Aks takdirde değerli kardeşlerim hem eee Hristiyanım diyeceksin, Yahudiyim diyeceksin, Sabiiyim diyeceksin. Ama ben bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Kabul etmiyorum. Bu Kur'an-ı Kerim'i de kabul etmiyorum. Ben İsa'ya inanıyorum, Musa'ya inanıyorum aleyhisselam, aleyhimisselam. Ben Tevrat'a inanıyorum, Zebur'a inanıyorum, İncil'e inanıyorum. Kur'an-ı Kerim diye bir kitap tanımıyorum. Ben. Peygamber dedikleri yani Müslümanların peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu da tanımıyorum ben. O kitabı da tanımıyorum ben. Ona Vahiy Cibril'e de inanmıyorum. Ona vahiy getirdiğine de inanmıyorum. Ben Hristiyan'ım. Ben atalarımın dini üzerineyim Ve ben cennete gireceğim. iddiasında bulunan. Ki bugünkü Hristiyanlar, Yahudiler bu iddiada bulunuyorlar. Bunlardan hiçbiri cennete giremeyecektir. Bunlardan hiçbiri Allah'ın bu ayeti kerimede kastetmiş olduğu gerçek iman edenler sınıfına dahil değillerdir. Çünkü bunlar e, inkarcılar. Bunlar Allah'ın risaletini inkar ediyorlar. Bunlar Allah'ın Kur'an'ını inkar ediyorlar. Bunlar Allah'ın göndermiş olduğu peygamberi inkar ediyorlar. Bunlar tevhidi inkar ediyorlar. Bunlar Allah'ın kitabı diye sarıldıkları e, kitap olarak Tevrat'a e, İncil'e iman ediyorlar ki onların da birçok ayetine iman etmiyorlar ya bu e, tabi ayet demek de çok zor çünkü bunlar sonradan hahamlar, papazlar, din adamları tarafından kaleme alınmış ve içinde birçok beşer düşüncesi olan hura, e, hurafe, batıl inanç, şirki inanç bulunan, tezatlıklar, çelişkiler bulunan bir beşer kaleminden çıkmış e, bir takım kitaplardır. Bunlara semavi, ilahi kitap demek mümkün değildir. E, bu insanlar biz bu kitaplarla amel edeceğiz derseler, onlar gerçekten de bu ayetin e, kastetmiş olduğu sınıfa girmezler. Tekrar tekrar söylemek lazım bu insanlara. Bu ayeti kerimede kendisi Hristiyan iken, Yahudi iken, Sabi'in iken, Sabi iken, kendisine İslam daveti geldiğinde Allah'ın son şeriatı, son dini, İslam tebliğ edildiğinde kendisine Allah'ın ahır zaman peygamberi olarak, son peygamber olarak hatem Enbiya olarak göndermiş olduğu peygamber takdim edildiği, tebliğ edildiği zaman kendisine Allah'ın son kitap olarak göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim tebliğ edildiği zaman iman edip Allah'a yönelen ve bu e, bozulmamış içine herhangi bir batıl hurafe girmemiş bu kitap ile iman e, etmek suretiyle e, amel edenleri kastediyor Allahü Teala ve böyle olmadıkça da o insanların e, iman etmeleri iman edenler sınıfından olmaları mümkün değildir. Öyleyse bu ayet-i kerimeden, bu sözümüz ona, diyalogçulara, Hristiyanların ve Yahudilerin de cennete gireceğine e, bu ayeti delil getirenlere, buradan bir nasip yoktur. Buradan bir delil yoktur. E, onların e, ayete vermiş olduğu mana, Gerçekten çok çarpık, tezat dolu, yanlış bir e, e, içerikte, bir muhtevadadır. Dolayısıyla hem Allah'a iman edip e, hem de O'nun Resulünü inkar etmek nasıl ki iman etmekle bağdaşmayacaksa, bugünkü e, bu durumu içinde barındıran, bu durumun içinde olan Hristiyanların, Yahudilerin de iman etmiş olmaları, dolayısıyla cennete girecek sınıftan olmaları, Allah'ın indinde herhangi bir mükafata nail olabilmeleri mümkün değildir değerli kardeşlerim. Evet. Bu arada sorularımızı hazırlayalım. Diğer ayette biraz geçtikten sonra inşallah soru bölümüne geçeceğiz. Ee... Evet. Evet. Ayetin devamında "Lâ havfun aleyhim ve lâhum yehzanûn" Onlara herhangi bir korku da yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de diyor Allahu Teala. İşte bu iman etmeye bağlı. Hakikaten iman etmeye bağlı. Durumu ne olursa olsun Hristiyan, Yahudi, başka herhangi bir batıl dinden hangi dinde olursa olsun, hangi fikir ve inançta olursa olsun Allah'ın davetini Resul'ünün davetini duyar duymaz tevbe edip iman eden insanları kastediyor. Onlar için ne e, ahirette herhangi bir korku, cehennem korkusu, azap korkusu olmayacağını, onların e, mahşerin büyük tehlikelerinden e, korunmuş olacaklarını, emin olacaklarını Allah Teala bu ayeti kerimede bildiriyor. Onlara bir korku yoktur. Onlar asla üzüntüye de düşmeyeceklerdir, diyor. Allah cümlemizi hakikaten iman edip, korkudan emin olan, üzüntüden, kederden emin olan, cenneti uman ve cennetle müjdelenen kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. وَاِذْ اَخَدْنَا ve وَرَفَعْنَا فَوْقُكُمُ الطُورَ Burada ise değerli kardeşlerim Allahu Teala yine Musa'nın kavmi İsrail oğullarına hitap ediyor. Sizden sağlam bir söz almış. Tur Dağı'nın altında size verdiğimizi kuvvetle tutun diyor. Evet, buradan malini okuyacağım. Tekrar ayetin Arapçasına dönüp gerekli bir takım tahlileri de yapacağız. Onda bulunanları daima hatırlayın, umulur ki korunursunuz, demiştik de. Evet, وَاِذْ اَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ Ey İsrail oğulları, biz, Hatırlayın ki bilin ki sizden kulluk sözü almış idik ve rafa'na فوقكم <التُورَة> Tur dağı'nı da yan tarafınıza doğru yükseltmiş idik. Yani siz Tur dağı'nın eteklerinde idiniz. Tur dağı'nın eteklerinde Allah'ın vermiş olduğu nimetlerle nimetleniyordunuz. Bunu hatırlayın." diyor Allah Teala. Kuz ma ataakum. Kuz Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri kuvvetle alın. Veya size verdiğimizi kuvvetle alın. Hem Allah'ın vermiş olduğu nimetleri alın hem de Allah'ın size Vermiş olduğu göndermiş olduğu Kitabı alın Emirleri alın Yani onun emirlerini tutun Yasakladıklarından kaçının Bu konuda kuvvetli olun Nefsinize söz geçirin Azimli olun Gayretli olun Asla taviz vermeyin Allah'ın sınırlarını aşmama konusunda azimli ve gayretli olun Allah'ın emirleriyle amel etme konusunda azimli ve gayretli olun. Allah'ın kastetmiş olduğu e, emirler doğrultusunda hayatınızı sürdürme konusunda azim ve gayret içerisinde olun ve bunu yapmak için muhakkak ki güçlü olun. Bunu yapmak için e, asla taviz vermeyin ve hükümleri eğip bükmeyin. Evet. Değerli kardeşlerim, e, ayetin diğer kısmında "Vezkuru ma fihi leallakum tettequn." Yine Allah'ın size vermiş olduğu bu nimetlerin içeriği ve muhtevası konusunda Düşünün, umulur ki bu düşünceniz sayesinde bu emirlerin hikmetini anlamış olursunuz, size verilmek istenen hayrın kıymetini, değerini anlamış olursunuz, sizin sakındırılmış olduğunuz şerlerden, şerlerin tehlikesini anlamış olursunuz ve bu şekilde kurtuluş yolunu tutarsınız. Öyleyse buradaki Allah'ın nimeti, Allah'ın vermiş olduğu nimeti kuvvetle almaktan kasıt daha çok Allah'ın vermiş olduğu, göndermiş olduğu elçidir. Allah'ın göndermiş olduğu elçinin emir ve yasaklarıdır, tavsiyeleridir, nasihatleridir. Allah'ın göndermiş olduğu kitabın ihtiva etmiş olduğu emirlerdir, yasaklardır. Daha çok budur. Çünkü siz bu nimette, yani Allah'ın göndermiş olduğu vahiy nimetinde, Allah'ın göndermiş olduğu Resul-elçi nimetinde biraz tefekkür ederseniz, biraz düşünürseniz, kurtuluşa ermeniz için içinizde gerekli arzu, istek, yöneliş ve olgunluk oluşacaktır, diyor. Demek ki teammül, düşünce, Allah'ın ayetleri konusunda düşünmek, Allah'ın kitabı konusunda düşünmek, Allah'ın Resulü'nün e, iki dudağı arasından çıkan sahih sünneti hakkında tefekkür etmek, tedebbür etmek, bunların hikmetlerini anlamaya çalışmak ve buradaki emirler, yasaklar, tavsiyeler, nasihatler doğrultusunda hayata yön verebilmek, topluma şekil ve şemal verebilmek, devletlere bir e, destur kazandırabilmek, bir ölçü kazandırabilmek, e, bu tedebbür düşünce hikmetleri anlama e, konusuna bağlıdır. Allah'ın kitabının kıymetini bilmeyenler maalesef bu konuda tedebbür etmeyenlerdir. Bazı inkarcılar kolaylıkla ayetlerin muhtevasını inkar ederler. Oturursunuz saatlerce tartışırsınız, açıklarsınız. Ben hiç de bu yönden bakamamıştım. Galiba doğru söylüyorsun. Galiba şimdi anladım. Demek ki bu ayette çok büyük sırlar var. Çok büyük hikmetler gizli. Toplumun menfaati, faydası gözetilmektedir. Ben şimdi bunu anladım demek noktasına geliyorlar. Demek ki insanlar belli bir ilim, tartışma, teati, düşünce, tedavbür, tefekkür neticesinde böyle bir, netice, böyle bir sonuca ulaşabiliyorsalar, işte bu çalışmayı, bu gayreti sarf etmeyenler bu noktaya gelemeyecekler demektir. İşte bu çalışmayı, bu gayreti sarf etmeyenler Allah'ın ayetlerini anlayamayacaklardır. Allah'ın ayetleri konusunda cahil kalacaklardır. Allah'ın ayetlerinin sırlarını, hikmetlerini, o güzel büyük manaları, büyük hikmetleri anlayamayacaklardır. ve Dolayısıyla inkarcı olacaklardır veya önemsemeyeceklerdir en azından. Onun kıymetini anlayamayacaklardır. O cevherin değerini bilemeyeceklerdir. O yüzden mücevheratın değerini nasıl ki bir e, altıncı bir efendim o onu sanat edilmiş bir insan, bir usta biliyor ise Kur'an'ın değerini de onu anlayan, tefekkür eden, onun manalarını e, anlama konusunda belli bir gayret sarf eden, düşünce ameliyesi içerisinde e, bir yol kat eden, manaları, sırları, hikmetleri anlama konusunda biraz e, gayret sarf eden insanlar ancak e, bunun doğruluğunu, kıymetini anlayacaklardır. Öyleyse, allah Teala burada İsrail oğullarına diyor ki, Allah'ın size vermiş olduğu nimeti kuvvetle alın. Yani Tevrat'ı kuvvetle alın. Yani Musa'nın sünnetini kuvvetle alın ve sımsıkı buna sarılın. Asla bundan vazgeçmeyin diyor onlara. Peygamberimiz de size iki asıl bıraktım. Bu iki asla sımsıkı sarıldıkça bundan doğru yoldan sapıtmazsınız. O iki asıl Kur'an ve sünnet asıllarıdır. Ve bu sünneti en iyi yaşayan asr-ı saadetin kendisidir. Bunlara sımsıkı sarılın. iki elinizle sarılın. Dişlerinizle gerekirse sarılın. Çünkü bunlar bunları elinizden almak isteyen Şeytan ve avanesi çok gayretkeş olacaklardır. Elinizden bunları almaya çalışacaklardır. Bütün rüzgarlar aleyhinize esebilecektir. Öyleyse bu konuda çok azimli, gayretli olun, sımsıkı sarılın tavsiyesinde bulunmuştur. Burada da Allah-u Teala e, Yahudilere yani e, o zamanında yaşayan o İsrail oğullarına aynı nasihati söylüyor düşünmelerini söylüyor e, ve bu şekilde kurtuluşa erebileceklerini ifade ediyor değerli kardeşlerim. Evet. Bir ayet daha okuyalım ve sorularımıza geçe geçelim. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ min بَعْدِ ذَلِكُ Allah size böyle bir emirde bulunmasına rağmen onun emirlerini, onun kitabını, Düşünün demesine rağmen, tedebbür edin, tefekkür edin, gerçekleri bu şekilde anlayın, anlamaya çalışın demiş olmasına rağmen, ne yaptınız? Yüz çevirdiniz. Allah'ın bu emrinden sonra sizler yüz çevirdiniz, Allah'ın bu emrine kulak asmadınız. فَلَوْلَا <Sessizlik> فَضُلُ فَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Şayet Allah'ın fazlı keremi olmasaydı sizin üzerinize, Allah'ın rahmeti olmasaydı sizin üzerinize, siz şimdi çoktan kaybedenlerden, hüsrana uğramış olanlardan, cehenneme girecek olanlardan, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olanlardan olacaktınız. Demek ki bu konuda insanlar bir yüz çevirme içerisine girebiliyorlar. Buna rağmen Allahu Teala onların cüz'i kısmı yüz çevirmelerini rahmetiyle, fazlı keremiyle e, af edebiliyor tövbe ettikleri takdirde Hatalarını anladıkları takdirde, yani hata yaptığınız sizi helak edeceğim bu hata yüzünden sizi ebediyen cehenneme atacağım şeklinde bir tehdit yapmak bir cezalandırmaya gitmek sizin, pişmanlık arz ettikleri takdirde fazla keremiyle rahmetiyle merhametiyle pişman olan kullarını affedeceğine dair bir işaret var. Allah eğer siz bunca günah işlemenize, isyankarlığınıza, Allah'ın dinine, ayetlerine saldırmanıza, hakaret etmenize rağmen, onun resulüne ve onun resulünün sünnetine hakaret etmenize rağmen Allahu Teala hala size nimet veriyor ise, hala sizi yeryüzünde yaşatıyor ise, hala size Tövbe kapılarını açık bırakıp sizi bekliyor ise bir gün düşün, düşünürsünüz diye, tövbe edersiniz diye, aklınızı başınıza alırsınız diye size mühlet veriyorsa işte bu Allah'ın rahmeti, merhameti gereğidir. Allah'ın fazla keremi gereğidir. İşte bu olmasaydı şimdi siz çoktan kendisine ebediyen cehennem yazılmış olanlardan ve bu şekilde... Hüsranda kalmış olanlardan olacaktınız. Allah rahmeti gereği, fazlı keremi gereği size bu isyankarlığınıza rağmen mühlet veriyor. Size tevbe kapınızı, pişmanlık kapınızı sürekli açık tutuyor. Dönersiniz diye, bir gün anlarsınız diye. Bir gün pişman olursunuz diye, bir gün aklınız başınıza gelir diye Allah-u Teala bekliyor. İnsanoğlu gençliğinde çoğu zaman isyankar olur. Şehevi duyguları, nefsi duyguları azaldıkça biraz biraz biraz düşünmeye başlar, ahireti hatırlamaya başlar, hatırladıkça da tövbesi, tövbeye yönelişi artar tövbeye yönelişi arttıkça o insandaki salahiyet, e, salahlık e, artar. O insan yavaş yavaş ıslah olur. Özellikle dünyadan biraz ele tek çektiği zaman Allah'a yaklaşmasının kolay olduğunu, nefsiyle olan mücadelesinde kendisinin daha güçlü duruma konuma geçtiğini görürüz ve Genelde insanların tövbekarlılık yaşları e, 50'lerden, 60'lardan sonra olur. allah Teala bunu biliyor. Buna rağmen siz nefsiniz güçlüyken, şehvetiniz güçlüyken, dünyanın lezzetlerine karşı iştahınız çok güçlüyken, siz maalesef bu imtihanı kaybettiniz. Nefsinizin, şehvetinizin yoluna düştünüz. Şimdi de ihtiyarladınız. Artık nefsinizde güç kalmadı. Şehvetinizde güç kalmadı. Midenizde iş kalmadı. Tuttunuz bana dönüyorsunuz, tövbe ediyorsunuz. Kabul etmiyorum ben böyle bir tövbeyi. Esas tövbe gençliğinizde olmalıydı. Nefsiniz azgın olduğunda, şehvetiniz azgın olduğunda olmalıydı. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum demiyor. Demiyor, rahmeti gereği, fazla kerimi gereği demiyor. Biz olsak insan şu insan var ya affetmez yani. Geçti borun pazarı sür eşeği niye diye efendim affedersiniz demeye başlarız. Sen zamanda edecektin, şimdi kabul etmiyorum demeye başlarız. Ama Allahu Teala öyle değil. Allahu Teala Hayatımızın her aşamasında bize fırsat veriyor, nefsimiz azgınken fırsat veriyor, nefsimiz orta derecede azgınken fırsat veriyor, nefsimiz zayıf düştüğü zaman bize yine fırsat veriyor, tövbe kapılarını açık bırakıyor. Nefsimiz komple kalktığı zaman ortadan, şefetimiz tamamen öldüğü zaman artık ihtiyarladık, artık dünyadan el tek çektik, artık ahiret yolcusu olduk. Bir ayağımız mezarda derler ya. O hale geldik. O durumda olmamıza rağmen Allahu Teala son nefese kurulmadan pişmanlık arz ettiğimiz takdirde tövbe kapılarını, rahmet kapılarını, mağfiret kapılarını açık bırakıyor. İşte bu Allah'ın fazlı keremi. İşte bu Allah'ın rahmeti. İşte bu Allah'ın acıması. İşte bu Allah'ın Genişliği, lütfu, ikramı, işte bu Allah, işte sevilmesi gereken Allah bu, işte anılması gereken Allah bu, zikredilmesi gereken Allah bu, seherlerde zikredilmesi gereken Allah bu, işte tövbe gözyaşlarının takdim edilmesi gereken Allah bu, Allah'ın rahmeti bu, merhameti bu, Allah bu kadar merhametli. Ve Allah kulunun asla zayi olmasını, hüsrana düşmesini istemiyor. Defalarca, kerelerce fırsatlar veriyor. İmkanlar veriyor. Düşünme fırsatları veriyor. Tövbe fırsatları veriyor. Hayatın her yaşında, her aşamasında. Yenememiş olduğu, nefsinin, şehvetinin zayıf olduğu anlarda bile gelen tövbeyi severek, Karşılıyor, kabul ediyor. O zaman bu Allah sevilmez mi? Bu Allah anılmaz mı? Bu Allah zikredilmez mi? Bu Allah övülmez mi? Bu Allah'a hamd edilmez mi? Bu Allah her şeyin en üstünde görülmez mi? Onun gücü, kudreti, lütfu, ikramı her şeyin üstünde görülmez mi? Nasıl olur da böyle bir Allah'a insanlar, şu cınız, şu hastalanan, şu kendine bile çare arayacak durumda olmayan, şu beşerlerden, şu insanlardan, şu ölülerden, şu canlılardan, şu dağlardan, taşlardan, şu odunlardan, Allah'a ortaklar edinir. Allah'ın rahmetine, merhametine benzer özellikleri onlarda da görmeye başlar. Ve hatta ve hatta onun bu beşerden uydurma ilahların rahmetinin, merhametinin daha engin, daha büyük olduğunu düşünmeye başlar. Bu çok büyük bir ucubelik çok büyük bir abeslik, çok büyük bir yanlışlık, düşüncesizlik, ahlaksızlık. Bu böyle bir insan olamaz yani. Ama var, çok, çok, çok. Ama işte insanlar düşünemiyorlar. Düşünüyorlar, yanılıyorlar. Heva, hevese kanıyorlar. Şeytan onlara kötü amellerini, kötü düşüncelerini süslüyor, güzel gösteriyor. Maalesef. Şöyle Kur'an-ı Kerim'i düşündüğümüz zaman, onun bize sunmuş olduğu gerçekleri, düşündüğümüz zaman o ayetlerin sırlarına şöyle bir baktığımız zaman gerçekten iman etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu ve İmansızlığın ne kadar çirkin bir şey olduğunu anlıyoruz. İmana kendisinden olmayan bir takım bozucu düşünceleri katmanın ne kadar bize yaraşmadığını, yakışmadığını, ne kadar abesle iştigal olduğunu, ne kadar büyük bir cahiliyet olduğunu görüyoruz, anlıyoruz değerli kardeşler. Evet, bu ayet-i kerimelerle ilgili bu noktalara temas ettik. Allah bizden de, sizlerden de kabul eylesin. Ve şimdi de soru-cevap bölümüne geçiyoruz. Kardeşlerimiz ekranda sorular yazmışlar. Onlara bakacağız. Evet. İlk sorumuza bakalım. Sizler de ekrandan okuyorsunuz. <gülüyor>